Bir zikât vermezmiş, bir zikât vermezmiş, çünkü zikâtı düşmezmiş, hep dağıtırmış. Hadi bir de var ki karısını çağırıyor, sene sonunda ben sana malımı gibe ettim, aldın kabul ettim, hadi bitti. Çünkü hafet hafeden geçti kadın üzerinden, bizzat seneye kadın okuyacağız sana. Efendim ben sana malı gibe ettim, öyle getirinler varmış. Ne kadar kanalım, Allah kanmaz böyle şeyden?